olacağım. Oturacağım. Konuşacağım. Küftü olacağım. Güzel maaş alacağım. Vefat ettikten sonra ne faydası var? Sıfır. Onun için hayatımız <gülüyor> hepsi neden geçiyor? Allah'ın rızası için. Peki bir Müslüman hiçbir dakika hayatından kaybetmemesini istiyorsa yapabilir mi? Hayır. Evet. Bir şey yok. İyi. Yapabilir mi bunu? Yapabilir. Oturursa yemeye Neden deniyor? Niyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnmel a'malu bin niyat. Her amel insan niyetine bağlıdır. Sen oturuyorsun burada yiyorsun. Bir kafir orada yiyor. Senin niyetin ben yiyeceğim güçlü bir Müslüman olmak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bir iman güçlü olursa, iman eden güçlü olursa Allah onu zayıf iman edenden fazlası ver. Allah böyle istiyor Müslüman insandan. Ve öyle zayıf, çetih olmasın. Güçlü olsun bir Müslüman. Ben yiyorum güçlü olayım diye. Allah beni sevsin. Ben yorum ibadetlerimi mükemmel bir şekilde yapayım diye. Güçlüysem kalkabilirim, gece namazına oruç tutabilirim. Ama o adam zayıf hasta oruç tutarsa bayılıyor öğleden sonra. Oruç tutmanın sevabını kaybetti. Ama ben güçlüyüm, selam sevabı Allah. kazanırım. Aleyküm selam ve O zaman benim yediklerim yüzünden sevap kazandım. Şu kafira bir sevap gelmedi. Kattın, yattım, uzandım. Neden uyuyorsun? Orada bir niyet var. Ben erken yatarım, sabahleyin, güçlü kalkayım, ibadetimi rahat rahat yapabilirim. Okuduklarını namaz kılarken anlayabilirim. Bilmem ne hepsini böyle düşünüyorsan, onun için sen yatıyorsun, erken uyuyorsun. Buna da sevap yazıldı. O adam, şu kafir olan. Yaptığı zaman bir köpek uyudu gibi olur. Kalktın işe gittin. Yanındaki kafir beraber gittiniz. Aynı otobüse bindiniz, indiniz. Fabrikaya girdiniz. O bir makinede çalışıyor. Sen başka makinede çalışıyorsun. O hiçbir sevap kazanamıyor. Sen çalıştığın zaman kalbinde ben helal lokma kazanmak için burada çalışıyorum. Ben haramdan yemeyeceğim. Allah bana nehy etti. Ama burada çalışırım. Emeğimden para kazanırım. Hepsi helal. Helalden yerim. Çocuklarımı helalden yediririm. Çalışırken sevap kazanırsın. Öyle değil mi? Bir bakıyorsun bir Müslüman insan her hareketinde... ...sevap kazanıyor. Niyeti bu şekilde geçiyorsa. <gülüyor> Selam ve <olsun. gülüyor> <Selam olsun. gülüyor> Niyeti böyle geçiyorsa. Ama niyetsiz hareket ediyorsa sevap kazanmaz değil mi? Yani bir Müslüman olması yetmez bir insan. Niyeti de sağlam olacak. Sahabe-i Kiram Mekke'den çıktılar Medine'ye hicret etmeye. O hicretin sevabı çok çok çok büyük Allah yazdı. Mekke'nin fethine kadar. Mekke fethedildikten sonra şu sevap kapandı. Artık normal ibadet oldu. Birisi hicret ederse Sanki namaz kalktı gibi, sanki cihada gitti gibi başka bir suat vardır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ''La hicrata ba'da el Mekke'nin fethinden sonra şu hicret yoktur. Hangi hicret? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle çıkan Müslümanlar. Gittiler. O zamanda, o sürede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere izin verdikten sonra hicret etmeye, ta Mekke'nin fethine kadar... Kim bu sürenin içinde hicret ederse acayip bir sevabı var. Yalnız bir sahabeyi şu sahabelerin aralarında Mekke'den çıkarken bir kadınla evlenecekti Medine'de. Ev düşünüyor nasıl Medine'ye gideceğim, nasıl orada evlenecek, şu kadınla nasıl ev... Hep böyle düşünüyor, bir fırsat buldu. Sahabeler hepsi gidiyorlar. Onlarla beraber gider, onlarla beraber yaşar Medine'de bir de evlenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardıktan sonra bir hadis-i şerifi söyledi. Bize öğretti. Dedi: "İnnemel a'malu binniyat." Ameller insanların niyetine göre yazılır. "Ve innema li kulli mri'en ma nawah." Herkesin niyet ettiği şey ona göre olur. "Femen kanet hicretihi ila Allah ve Resulih." Kimse Allah için ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği için Hicret ettiyse, fe hicretuhu ila Allah ve Rasuleh. Bunun hicreti Allah için yazılır sevabı. Ve men kanat hicretuhu lidunyaya yusibuha. Kimse hicret ettiyse bir dünyayı kazanmak için. Ou imra'aten yenkihuhuha. Ya da bir kadınla evlenmek için. Fe hicretuhu ila maha cebe ileyhi. Ne kazanacak bu hicretten? Bir dünyanın kazanması olursa kazandı, bitti. Ağa evlendi, bitti, ücretini aldı. Başka bir şey kalmadı kıyamet gününe kadar. Peki ikisi beraber çıktılar. İkisi aynı kadar yoruldular. O kadar uzun yol 425 kilometre Mekke'den medineye kadar. Yayan gidenler var, eşeğin üstüne gidenler var, at üstüne. Herkes gücüne göre hareket etti. Ne kadar yorulurlar Çöllerde o zamanda. Şu günlerde, sıcakta, hep bütün bunları aklımıza böyle koyarız. Birisi ne kadar sevap kazanıyor, öbürü hiç. Neden? Çünkü niyeti Allah için değil. Bundan ne öğreniriz? Allah Azze ve Celle bize çok büyük fırsat verdi cenneti kazanmaya. Birimiz çok tembel, gece namazına hiç kalkamıyor. Cenneti kaybeder mi? Allah'ın rahmetinden başka kapılar bize verdi. Ondan sevap kazanırız. Git sadaka ver. verin, verince sevap kazanırsın. Öbürü çok cimri. sabakayı veremiyor. Bir tek zekatı veriyor. Onun üstünde veremiyor. Adam cimri. Peki başka yollardan sevap kazandı yine. Cennete gidebilir. Ama tabi farızları bırakmadan. Yani o adam cimri ama zekatı verecek. Öbürü tembel gece namazına kalkmıyor ama beş namazı kılacak. Farzları bırakmazsak, buradan sevap kazanamazsak oradan biraz koparacağız. Buradan getiremezsek, oradan nasıl olsa sonuçta sevabımız olacak. Böylece cennete gidebiliriz. Bu Allah'ın rahmetinde İnsanların gücü hepsi bir değil. Birisi bol bol sadaka verebilir. İki lira cebinde varsa bir tanesini verebilir. Öbür kişinin cebinde on bin var. Bir lira çıkartıyor böyle. Ödeyemeyim. Tekrar sokuyor. Yine bir bakıyor çıkartıyor. E, on defa düşünüyor düşünüyor düşünüyor sonra en son çok kerimse bir tane çıkarır. E, bu adam yani nasıl sadakayı verecek? Peki git başka yerden sevabı kazan. Buradan kazanmadın başkası yerden sevabı kazanırsa? Onun için söylüyorum madem senin işin cennetin yolu olabilir senin otobüse binmen, inmen bilmem ne yemeğin her şey cennetin yolu olabilir onu kazanabilirsin demek ki buraya gelmen en büyük kazanç bu bu daha temiz olabilir daha güzel çerçeveye konur sen çalışırken maaş alacaksın diyorsun Allah için çalışıyorum ama şeytan seni kandırabilir çalışırken dünyayı düşünürsün şu parayı alınca bilmem ne şöyle yapacağım. Böyle satın alacağım şunu bunu belki senin senin niyetini bozdurabilir. Ama buraya geliyorsun şeytan senin niyetini bozdurmaya şansı çok az. Yine çalışır insanı bırakmaz. Ama şansı çok az. Çünkü sen dünya için çalışacaksan bırakıp gidersin. Dersin arkadaşlarla oynarım bilmem ne. Madem yoruldun buraya geldin. İlk önce senin niyetine kontrol et. Kontrol ettikten sonra ben Allah için geldim. Peki ne yaparsın? Çok düşünürsün en büyük kazancı nasıl getireceğim? Nasıl en çok kazanabilirim sevaptan? Cennette zengin olayım. Normal bir serayim olmasın. Çok büyük seray olsun. Bir seray olmasın. On serayim olsun. Bir nehir benim tarlamda olmasın. Ben çok nehirler istiyorum. Böyle bir göl olsun onlardan. Böyle bir kayıt burada bilmem ne. Düşün artık cennette. Allah ne diyor? <gülüyor> cennette ne isterlerse Allah verecek herkese. Şimdi dersin hoca böyle atıyor diyor nehir bilmem ne. Yok cennet daha güzel. Ben ne düşünürsem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenneti ona sordu, sorduğu zaman sahabeler ne dedi? Fîhâ <gülüyor> cennette. Ma la aynı raaht, göz bu dünyada ne güzelliği görürse, ne kadar güzel şeyler görürse, şennet daha güzeldir, güzeldir. Ve la bu dünyada, belki göz görmedi, ama birisi gelir anlatır, belki o da aklından uyduruyor böyle bir yol var orada şu yoldan geçtik giderken bilmem ne böyle bir göl gördük gölün kenarına geldik bir villa yarısı suyun üstünde böyle duruyor sen de dinliyorsun dinliyorsun kulağın duyuyor şaşırıyorsun bu güzellikten oraya villede girdik bir oda bilmem neyin üstüne koydular sen onu görmüyorsun bir tek oda böyle, böyle sallanınca sen acayip bir his sana geliyor diyorsun ben neredeyim cennette miyim neredeyim ya acayip şeyler söyleniyor Göz göremez bunu ama fikir hayal daha güzel koruyabilir. Şey kurabilir. Sen bunu duyuyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Vela diyor. Kulak ne kadar duyarsa bu dünyada cennet daha güzeldir. Diyor "Vela khatra ala qalbi Belki ben kendi kendime böyle otururum bir şey böyle aklımda düşündüm. Yani güzelliği acayip bir şey. Allah tamam onu. Çok güzel bir şey. Cennet sen ne kadar güzel bir hayal kurabilirsen ne kadar düşünebilirsen Resulü Aleyhisselam diyor cennet daha güzeldir. Demek ki size söyleyince ben böyle bir tarla var, böyle bir nehir var, böyle bir göl vardır, kayık bilmem ne villa. ne anlatırsam, ne konuşursam burada bilmem ne var, var, ne konuşursam cennet daha güzeldir. Peki o kadar güzel cenneti neden böyle onun bütünü kazanmayalım? gözülük çirkin bir şey. Ama Allah'tan isterken güzel bir şey. Çünkü Allah bize böyle emir verdi. Allah bize öğretti insan dua ederken ne diyor? İnsan takvalı olduktan sonra her şey kazandı. Allah ne kadar emretti insan takvalı olsun. Ama dua ederken bize öğretiyor Rabbimiz. Vajjalna lil muttequina imama. Ya Rabbi takvalı, takvalı insanların önünde olalım. Onların imamı olalım. En üstte olalım. Sen böyle dua edecek. Allah onun duasını kabul ederse olur. Bilemezsin. Belki o saatte Allah seni görüyor. Senin zayıfliğini görüyor. ihlasını görüyor. Allah duanı kabul eder. Kurtuldun. Oldun be. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Cenneti isterken Allah'tan Firdevsil aleyhi istedim. O cennetin ortasında ve en üst kısmında. Firdaus'tan bütün cennetin nehirleri oradan kaynıyor, çıkıyor. Onu isteyin diye. Rasul Aleyhisselam demedi, bir tek cennete girelim ya böyle kapının arkasında olsak yeter ya. Tabii kapının arkasında olursak en kötü yer cennette bütün bu dünyadan daha güzeldir. İnsan demesin yeter. Rasul Aleyhisselam bize öğretiyor, en üstte olun, en güzel yerlerde olun. Tabi bir insan günahkar olursa cehenneme girer, günahlarını göre azab görür, sonra cennete çıkar eğer Müslümansa. Müslüman değilse cehennemde kalır. Ancak Allah onu affederse o kurtulur, hiç cehenneme gitmeyebilir. Peki en son insan, cehennemden çıkan insan, tabi en çok günah yapan insan Müslümanlardan. Hep Allah'a dua ediyor. Ya Rab, Ya Rab beni kurtar cehennemden. Ya Rab bir tek bu şiddetli azaptan beni çıkart kapıya yaklaştır beni. Allah Azze ve Celle ona diyor. Başka bir şey istemezsin benden diyor. Evet Ya Rab istemem. Ona yaklaştırıyor kapıya. Selam Yaklaştırınca Selam. Aleyhisselam, rahmetullah Cehennemin çok sıcaklığını, ateşini, ateşinden kurtulur rahatlar. Ama bir bakıyor cehennemin dışında, hiç ateş yok, bir şey yok, hava güzel, yine dua etmeye başlar. Düşün, o anda yine Allah'a isyan ediyor. Allah'a söz verdi, bir daha bir şey istemeyecek yine. Ya Rab, Ya Rab beni cehennemden çıkar, bu kapının önüne kadar sadece olsun. Bir tek buraya Ya Rab kurtar beni. Allah Azze ve Celle diyor, bana söz vermedin mi? Bir daha bir şey istemezsin. Ya Rab, söz verdim, bana affet ama bir tek buraya Ya Rab. Diyor bir daha bir şey benden istemiyor, istemeyeceksin. Evet Ya Rabb. Allah Azze ve Celle çıkartıyor. Sonra bir bakıyor cennet ne kadar güzel. Dışırdan, dışından daha görüyor. Ya Rab tekrar dua ediyor yaklaştırsın. Aynı şey oluyor. En son Ya Rab, Ya Rab cennete gir, girebilsem. Allah Azze ve Celle diyor. Cennetten ne kadar istiyorsun? En zengin adam bu dünyada. En çok verdiğim adama bu dünyada. 10 misli sana verirsem yeter mi? Bir diyor ya Rabbi, benden mi dalga geçiyorsun? O, yani sen Allah'sın büyüksün. Yani ben kimim benden dalga geçiyorsun? Allah diyor aşu Yani on katı çarp 10 100 kat oldu. Bu cennette en fakir insan dünyanın en zenginlerin 100 katı sevap kazanıyor. Abdullah. Sevap değil yani. Mülk olur Böyle cennete girer. Bu en fakir insan. Tabi insan diyecek o bana yeter bu. Hayır şimdi bana yeter dersin ama daha üstünü görsen dersin keşke orada olsaydı. Peki cennette görebilir misin senin seviyenin üstü? Söyle görebilir misin? Hayır. Çünkü cennette üzüntü yok. Kızmak yok, pişman olmak yok. Yani insan bir tek mutlu yaşamak için Allah onu so soktu oraya. Peki daha güzel bir şey görürsen böyle üzülecek. Neden ben böyle değilim? Şimdi bu dünyada birisi ayakta yürüyor. Bir bakıyor birisi bisiklette giderken. Ya ben keşke bisikletim olsaydı. Çok hızlı giderdim var Bisiklete binen kişi daha üstünü görüyor. Aleykümselam'a doğru. Motoru görüyor diyor. Keşke motorum olsaydı. Motora binen kişi... Yer araba görüyor diyor keşke arabam olsa şimdi motorda soğuk hava bana geliyor bilmem ne. Herkes daha üstü görünce nefsi daha fazla istiyor. Peki cennette böyle olursa o zaman insan çok mutlu olmaz. Onun için insan daha üstteki insanların hayatını görmez. Peki birbirine ziyaret edecekler. Nerede ziyaret ederler? Bu dünyada kahvelere gidiyorlar orada otururlar çay içiyorlar. Kıyamet gününde Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor cennetin şarşılarında. Şarşıda bir şey satılmıyor çünkü orada ne para var, ne gidersin satın alırsın ne yaparsın. Şarşılar da bir tek Müslümanlar orada giderler, otururlar. Güzel bahçeler var, güzel böyle sandalyeler, koltuklar ne bileyim kuşlar, keyşiriyorlar ama sen gidiyorsun oraya bir Müslüman, onun makamı senden daha yüksekse. Onun evine gitsen, sen, serayine gitsen bir bakarsın dersin. Ay benim evim nasıl? Böyle dememen için, pişman olmaman için, üzülmemen için cennetin çarşılarında oturulur. Yani şu bahçelerde oralarda oturulur. Böyle ziyaretler olur. Üstteki makamlarda daha düşük yerlere gelebilirler ziyaret etmeye. Birisi onun serayi seninkiden daha güzelse yine gelir, gelebilir senin serayına, e sana ziyaret et. Aleykümselamu verhametullah. Cennet budur. Bu bizim hedefimiz. Hedefimize sana sorsam şimdi nasıl varabiliriz? İbadet. İbadetlerde en önemli şey nedir? İhlas. İhlas. Niyet. Niyet. İnsan niyeti düzgün olacak, ihlaslı olacak. ...bu şekilde ilerleyebilir. Ama bunu unutursak... ...hayatımız hepsi... boş ...boşa geçebilir. Dediğim gibi gelirsin, gidersin... ...bilmem ne o sevap yok. Neden geliyorsun? Sen kendin bilmiyorsun neden geliyorsun. Babam gönderdi, geldin. Faydası yok. Ama ben geliyorum cennete gitmek istiyorum. Allah Azze ve Celle Kerim... ...Allah Azze ve Celle kıyamet gününde orada... ...vasıta yok... Allah bu falan kişinin oğlu gelsin, cennete buyursun. Bu bu zengin. Haydi girsin. Ama bu fakir. Kenarda katıyor. Allah Azze ve Celle bize haber verdi. Şimdiden. İnne akramakum indallahi etkarkum. En kerim insan, en iyi insan, en yüksek makamda yaşayan insan. En çok takva sahibi. Takvalı olan. Bu şekilde. Bunun seviyesi yüksek olacak. Cennette. Yüksek makamlarda olacak. Çok kazanacak. Onun için ne diyorum tekrar? Siz buraya geldiniz. Vaktinizi kaybetmeyin. Buraya gelince, Kur'an-ı Kerim'i açınca ilk önce hedefin böyle tutacaksın. Bence nete gitmek istiyorum. Allah benden razı olsun. Ne istedi benden? Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyayım. O zaman düzgün okumaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'in tecvidini öğreneyim. Çalışırsın. Manasını öğreneyim. Çalışırsın. Başka ne istedi Rabbim benden? Bunu öğrendikten sonra amel edeyim. Başlarsın amel etmeye. Bunu öğrendin dersin artık yavaş yavaş kendimi alıştıracağım. Bu yaştan kendini alıştırman lazım. Alıştırmazsan büyüdükten sonra yapmayabilirsin. Çok zor o zaman da. Ama şimdi yaparsan hem sevabını kazanırsın hem de inşallah bu sana yardımcı bir şey olur. Bu yolda devam edebilirsin. Onun için ne yapacağız dedik? İman Niyet Haa tamam Aferin Sen de Niyet. Ne dersin ne yapalım? Niyet. Niyet İnşallah niyetlerimizi düzelteceğiz Bu ilk adım Bir tek size söylemiyorum ha Kendime önce söylüyorum Benim niyetim de bozuksa Her şey gitti hiç faydası yok Çünkü Rasul Aleyhisselam ne dedi? Hadisin manasını mı söyle? Yani Arapça kelimelerini mi söyle, manasını ne dedi Resulullah? Şu sahabeyi hicret ettiği zaman hadi söyle biz. Hatırlamadın. Sahabe-i kiram hicret ettiler Mekke'den Medine'ye. Biri birisi neden gitti? Evlenmek için. Evlenmek için. Sevap kazanmak için değil. Resulullah ne dedi? Kimse sevap kazanmak için gittiyse sevabı aldı Allah'a kimse evlenmek için ya da bir dünya için günah işlemedi ama yine sevap kazanmadık. Sevap ne kadar geliyor bazı ibadetlerden insan bilemez ne kadar büyük, tahmin edemez ne kadar çok. İnsan hiçbir şey az görmesin. Bazen çok ufak bir amel insanı cehennemden cennete kurtarır. Bazen çok büyük yazılır. Bizim ölçülerimiz Belki dengeyi tutturamaz. Hiç. Ama Allah bilir. Aynı amel bir insanı kurtarır bir insanı kurtarmaz. Neye bağlı aynı amel ve böyle olursa? İhlas. İhlasa ve düzgün niyet. Allah için olacak ve ihlas ne deme. Sadece Allah için. Yüzde yüz benim amelim kazanmak istiyorum Allah'tan. Bazen dediğim gibi çok ufak bir amel Kıyamet gününe çok büyük yazılır Bir Müslüman Çıktı Başka bir Müslüman'a ziyaret etmeye Çöldeyken Giderken Allah Azze ve Celle Onun ihlasını gördü Öbür Müslüman'a gidiyor ziyaret etmeye Dünyayı istemiyor ondan Yolda uzun Çölde rüzgar var Toz çarpıyor, saçı karışıyor Sabrediyor Neden gidiyor oraya Allah için ziyaret edecek Müslüman kardeşim bu çok mu büyük Allah bizim hayatımızda gözümüzde çok büyük görmüyoruz çok büyük görsek belki her gün bir Müslüman'ın ziyaretine giderim hiç durmam ama Allah Azze Celle'nin yanında çok büyüktür çünkü dünya için değil Allah için Allah'ın hükmetiyle bunu yaptı neden bilemeyiz bir melek gönderdi insan şeklinde bununla görüştüğü yolda Dedi nereye gidiyorsun tek başında bu uzun yolda falan. Dedi falan kişinin ziyaretine Müslüman kardeşim. Dedi neden ne istiyorsun ziyaretinden. Dedi Allah için Allah benden razı olsun diye. Gidiyor diyor ya Rabbi. Diyor senin rızanın için gidiyor ziyaret etmeye. Allah Azze ve Celal meleklere ne diyor. Ey meleklerim siz şahit olun. Benim kuluma günahlarını affettim Allah oğluma günahlarını affettin. Bu kelime ne kadar büyük biliyor musunuz? Şimdi düşün sen oturuyorsun. Hayatın kaç gün? Allah bilir kaç milyon gün? Ya da milyonlarca olmazsa kaç yüz bin gün? İlk günde oturdun. On günah yaptın. On beş sevap yaptın. Ertesi gün, 20 günah, sekiz sevap. Ondan sonraki gün, on bin gün geçti. Bir bakarsın hesaplarsan, Tabii biz hesaplamıyoruz. Hepsi yazılıyor buralarda. Bir melek bir tek sevapları yazıyor. İşi budur. Öbür melek günahları yazıyor. Bu kadar zaman geçti ondan sonra hesaplarsan milyonlarca sevaplar görürsün. Günahlar da milyonlarca. Teraziye koysan sevaplar daha fazlaysa kaç tane? Beş tane. O zaman senin paran cebinde beş tane sevap. Cennete girersen senin seviyen beş sevaplık seviliyor. <gülüyor> Allah Azze ve Celle bunları sildi. Şimdi sevabın ne kadar oldu? Teraziye konunca 10 milyon sevap. Çünkü 10 milyon günah silindi karşısında. Önce 10 milyon buraya konuyor. 10 milyon da burada. 5 tane burada daha fazla. Senin kazancın 5 tane. Çünkü 10 milyon. 10 milyon karşısında gitti. 5 tanesinde kaldı. Şu 10 milyon silinince sen ne kadar zengin oldun? Bir tek sevapların kaldı, günahlar silindi. Peki, o kadar sevabın varken cennette nereye girersin? Hangi seraileri, seraiları kazanırsın? Nerede oturacaksın? Ne yiyeceksin, içeceksin cennette? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor, İnsan cennette böyle otururken bir kuş görüyor böyle uçarken o giderse bir bakıyorsun kuş geliyor önünde duruyor. Eğer canı isterse onun onun etini yemeye bir bakıyorsun bu kuş pişmiş olarak önüne gelir Allah Allah. otururken böyle meyve dalların altında böyle meyve, meyveli ağaçlarda ağaçların altında bir dala böyle bakarsa hemen şu dal üstüne eğiliyor böyle yaklaşıyor isterse ondan yesin evet. elini uzatmazsa dönüyor böyle bakarken başka bir dala bir bakıyorsun geliyor onları r bize vasıf cennette nasıl bir şey bu cennet bir insan beş sevap ona yeter mi? Cennete girerse. Ne kazanacak beş sevapta? Ama öbürü bütün günahları silindi. On milyon sevabı oldu. Terazi de bir tek sevap vardır. Ne yaptı bu? Allah için gitti bir Müslüman'ın ziyareti. Başka bir Müslüman yolda gidiyor baktı. Bir dal. Ağacın dalı. Yolun ortasında böyle kırılmış... Millet yürürken birisi buradan dönüyor. Birisi buradan dönüyor. Birisi ayağını uzatıyor üstünden yolun devam ediyor. Dedi bu Müslümanlara eziyet ediyor. Rahatsız ediyor ya. Bir çekeyim oraya. Çekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Allah günahlarını sildi. O çekerken biliyor mu o kadar günahlar silinecek? Bilmiyor. İhlaslı Allah için bunu yaptı. Allah sildi. Peki daha önce geçenler bilseydi bırakır mıydı onu? Vallahi yarış yaparlar onu çekmeye. Birisi tutarsa öbürü gelir ittirir onu çekecek. Belki kavga ederler ben çekeceğim ya da ben çekeceğim. Neden? Çok büyük kazanç var. Buradan oraya çektin cenneti kazandın. Cennet cennet ya basit bir kelime değil. Sen düşün bu Kadife Kale'deki bütün evler birisi sana verirse. Ne kadar mutlu olursun. Allah belki birimiz aklını kaybeder. Ne kadar <gülüyor> zengin olacağım, ne kadar bilmem ne. Atlar, gider, gelir, arkadaşlarını tutar. Bilmem ne kazandın. Kadife Kale'nin evleri. Peki arabaları da olsa. Biraz büyütelim. İzmir. Biraz büyütelim. Bütün Türkiye kazandın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bir yerin kırbacı kadar cennette bütün bu dünya ve üstündeki ile daha kıymetlidir. Demedi Kadife Kale. Kadifakalıda şelale, şelale var. Mı? Yok, yok, yok. Ama başka yerlerde ne güzel yerler vardır. İnanılmaz yerler var. Aynen. Ben size bir yeri vasfedersem, şimdi az önce hayalimden at, atıyordum. Bir yer gerçekten size söyleyeyim. Bir yerde böyle gidiyorduk. Bir nehir vardı. Yer böyle gidiyor. Burada şelale var aşağıya. Böyle gittik indik. Aşağıda şelan yanında bir yerde böyle düz yaptılar. Beton attılar. Nehir önünden geçiyor. Atraftaki ağaçlar böyle bir çadır gibi kapatıyor orayı. Aynen. Sen oturuyorsun çadırın içinde ama çadır bu hepsi yeşil Aynen. ağaçlardan. Bir de onların aralarından şelale iniyor. Orada oturdum bakıyorum. Ya cennet diyeceksem tabii ben inanıyorum. Bu bir şey değil cennetin önünde. Ama aklım böyle bir yer göreceğim diye inanmıyordu. Bu bir yer bu dünyada. Hem de bu dünya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında ne diyor? Bütün bu dünyanın kıymeti bir sivris neyin kanadı kadar olursa Allah bir kafirisi onda ondan. Ya kafir ediyor Allah'a savaşıyor, Müslümanlara eziyet ediyor. Eğer kötülük yapıyor sonra Allah ona veriyor. Neden? Çünkü bu dünya pislik. Ondan Allah ona veriyor. Peki bu pislik o kadar hoşumuza giderse cennet nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün gidiyordu. Böyle bir yerden geçerken bir leş gördü. Sahabeler vardı. Onunla beraber gidiyordular. Herkes burnunu kapatıyor. Şu leş keçinin leşi. Bir daha kulağı kesik. Resulullah sallallahu sahabelere dedi. Gelin gelin dünyayı istemiyor musunuz? Resulullah bir şey derse yalan söylemez. Sahabe kiram bilirler bir söz verirsek onu alacaklar. Dünyayı istemiyorsunuz ya Resulallah, bize para verecek mi ne verecek yoksa savaştan böyle bir kazanç geldi ganimet bize dağıtacak geldiler koştular ya Resulallah dünyayı istiyoruz dedi alın dünya budur dediler ya Resulallah bu mu dedi istemiyor musunuz onu dediler ya Resulallah bu yaşıyorsa kimse onu istemez yaşıyorsa kulağı kesik pazarda fiyatı ucuz dedi e siz dünyayı istediniz dünya budur Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in okulunda yetişti. Halife olduk, olduktan sonra öbür sahabelerle yürürken, bir çöplükten geçerken onlara dedi dünyayı istiyor musunuz? Bir baktılar ona dediler dünya nerede? Dedi işte bu. Kimse dünyayı istiyorsa gelsin, bu çöpten alsın. Biz çöpün kokusunu alınca hissediyoruz şirkin olduğunu. Ama bu dünyanın kötü kokusu daha kötü daha beter biz hissetmiyoruz cehennemin kenarına varınca atılırken o zaman diyeceğiz Allah bu dünya çok kötüydü bizi kandırdı bir kaç sene için yaşadık bu dünyada 50 sene 100 sene yaşarsa onun için mi cenneti kaybettik bu seneler için yani bu seneler için yani kazandık mı bu senelerde hayır de fakir var, hasta var, bilmem ne dertli var. Yani vallahi insan küfrederse çok keyifli yaşayacak değildir. Birincisi Müslümanlar da zengin ve fakir görürüz, kafirlerde de aynı. Müslümanlar da güçlü bir insan ve zayıf görürüz, kafirlerde de aynı. Her şey aynı, bir fark var. Müslümanlar mutlu, kafirler kederli. Yine bu kederden sonra cehenneme gidiyorlar peki cehennemin yoluna giden insan ne dersin onun hakkında aptal değil mi? o kadar kötü bir şey seçiyor kendine bu bak kederli hayat şimdi bugün bir arkadaş bana söyledi var mı aramızda yok onun kaynepiladeri çok rahatsız mutlu değil bu hayattan bıktı bilmem ne kız kardeşine söylüyor yani bu adamın karısını Diyor gitsin hocaya sorsun. Neden ben böyleyim? Ne yapayım hayatım düzelsin diye. Arkadaş dedi git kardeşine söyle namazını kılsın. Hayatı düzelir. Geldi bana söylüyor bugün ha bugün. Dedi böyle böyle oldu. Doğru mu söyledim? Dedim tabii doğru. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor iman edenlere mutlu hayat verecek. Men amila salihan Salih bir amel insan imanlı olursa, iyi niyetle olursa Allah için yani yapınca Allah ona mutluluğu verecek. Bu, bu dünyada daha ahiretten önce, kabirden önce, ölümden önce daha yaşarken mutlu yaşayacak. Öbür ayette ne diyor Rabbimiz? Yüzü bu dinden çeviren insanlar için. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذكري. Benim yolumdan yüzünü çevirenler için Allah Aziz hocam diyor. فَاِنَّ لَهُ معيشة Kederli bir hayat yaşayacak. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kıyamet gününde yine Allah onu ama haşredecek. Nereye gidecek? Nasıl kurtulacak? İnsan zaten görüyorsa nereye kaçacak bilmiyor. Düşünün yine ama olursa. Yani azab üstü azab ne yapacak? Nasıl? Ya... Şaşıracak. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْق İlk önce namazını kıl mutluluk istiyorsan, kalp rahatlığını istiyorsan ilk önce namazını kıl, ihlaslı kıl. Bir hikayeyi duydun bir hocadan Arabistan'da. Çok hoşuma gitti bu hikaye. Hocanın adı da hatırlıyorum. Sa'id bin Misfer'il Kahtani. Sa'id bin Misfer'il Kahtani. İnsanlar bir derde düşünce koştururlar sağa sola, sağa sola. Bakınca diyorlar bir hocaya götürün belki bir şey yapabilir. Belki bir çare bulur. Bir hocaya götürün. Bir oğlan zengin olanlardan bu hayattan bıktı. intihar edecek. Devamlı millet intihar ediyor. Bir mektup yazıyor, bir mesaj, bir şey falan şey için intihar ettim. Ya da dünyadan bıktım ya da bir şeyler yazıyorlar. Bu intihar etmeden önce babasına, annesine söyledi. Oğlum neden intihar edeceksin? Bıktım bu hayattan. Rahatsızım, kederliyim. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlara gidiyorum daha fazla rahatsız oluyorum çıkıyorum geziyorum yapıyorum babası oğlum sakın yapma ne istiyorsan sana vereyim arabayı mı değiştireyim sana hangi araba istiyorsan alayım sana ne istiyorsun bilmem ne gezmeye mi gideceksin yurt dışına çocuk ne verdiyse babası tekrar bir ay sonra ben intihar edeceğim intihar edeceğim doktorlara götürdüler yazık psikolojisi bozuk yazık bilmem ne sonra bu hocaya götürdüler. Hoca tabi bildi neden. Allah Azze ve Celle bize söyledi. Dininden uzaklaşınca ne kadar uzaklaşırsan o kadar kederli olacaksın. Ne kadar dürüst olursan o kadar mutlu olacaksın. Bu kısaca. Ama hoca bunu söylerse kabul etmeyecekler. Ne diyor hoca? Allah bize bir hikaye açtı. Haydi dindar ol fırsat buldu bize demeye namazını kılın. Babası ne dedi? Vallahi ilacı bende vardır ama... Senin oğlun sabırsız belliş, şımarık bir çocuk. Vermeyin boş boş adam. Duyor ilacı var bende ama gitsin intihar etsin. Gitsin ölsün ama ilacı vermeyeceğim çünkü şımarık. Hoca lütfen yapma söyleme. Hoca diyor yok yok yok çocuk şımarık. Olan da bakıyor. Hoca ne istersen yaparım. Diyor yok yüzünden belli yapmazsın. Hoca hoca hoca o kadar sözler verdiler dedi. Sözünü tutar mısın? Eğer adamsan sözünü tutabilirsen İlacı söyleyeyim. So so yaparım sözümü tutarım hoca. Sonra dedi valla ilac çok acı. boş ver, boş ver. Hoca lütfen en son söyledi. Dedi senin ilacın üç bölümü var. Yani üç şişesi var. Birincisi bitince, öbürünü veririm. Öbürü bitince üçüncüsünü veririm. Tamam hoca dedi. Dedi birincisi. Her gün camiye müezzin ezanı okumadan önce gireceksin. Abdest alacaksın, oturup bekleyeceksiniz. Tahiyatul mescid'i kılacaksın. Ezan okuduğu zaman terdide edeceksin. Sonra sünneti kılacaksan Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. Farz bulunacak kadar. Arabistan'da 20 dakika beklerler. Orada Kur'an-ı Kerim okumaya yetişemezsin. Çünkü onun için camilerde Kur'an-ı Kerim bulamıyorum, görmüyorum. Bazen ya bir Rus'a görüyorum ya da görmüyorum. Orada oturacaksın. Farzı kıldıktan sonra tesbihleri çekeceksin. Çekeceksin. Sonra Son sünneti kılacaksın. Ondan sonra en son camiden çıkacaksın. Bunu sadece bir ay istiyorum senden. Tamam yaparım dedi. Gitti oca giriyor camiye. Çocuğu görüyor. Hoşuna gidiyor. Bir ay geçti. Çocuğu çağırdı. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Dedi güzel maşallah yaptın. Allah'ın izniyle ikinci kısmı vereceğim sana. Tebessüm etti oğlan dedi. Hoca gerek yok ikinci kıspan, Gerek kalmadı. Vallahi çok mutluyum. Allah Hayatımda inşallah bu namazı bırakmayacağım. Ne kadar mutluyum inanamazsın. Ne diyeceğim sana hoca? Sen değişik bir şey hayatıma soktun, soktun. Ben gidiyordum. Bütün haramları saydı. Böyle yapıyordum böyle böyle. Öyle bir tat görmedim hoca. Dedi ikinci üçüncü bölümlere gerek kalmadı. Hoca iyi sar, sarıldı. Bilmem ne? Sarıldılar. Böyle devam etti hayatım. Tabii bu mutluluğu insan onun tadını almadan bilemez on. Fasıklar, Allah'a ibadet etmeyen insanlar bu tadı almadılar. Belki bir Müslümanı görünce aptal gibi görüyorlar. Bak bak bak nasıl yaşıyor, ne düşünüyor falan. E sen onun hayatı biraz yaşarsan hiç ayrılamazsın o hayattan. Hiç ayrılamazsın bu hayattan. O kadar güzel tadı var, o kadar insan mutlu yaşayabilir bu hayatta bir oğlanı hatırlıyorum hatta onu tanıyordum tövbe etmeden önce yakışıklı bir genç sarışın saçı böyle buradan bölüyordu uzun tabi sakal yok ya da hafif bir sakal model arabası BMW spor araba açıktı eşi de neymiş bu kadınlar güzel şeyleri süslenmek için hı bunu satan kişi pazarlamacılar hepsi kızlar onların müdürüydü hayatı tam araba harika elinde kızlarla beraber maaşı da güzel istediği gibi harcıyor bana diyor her kaç günde bir telefon geliyor ona bir kızdan valla bugün ne diyorlar tohum günü mü ne diyorlar Hı. Şey gelir misin diyor gidiyorum ya ben tek başımda erkeğim ya da iki tane benim gibi bulunur 20 kız 30 kız arasında biliyorsunuz o hayatı diyor ama vallahi kederden 3 saat arka arkaya uyuyamam Uyuyor, yatıyorum bir uyanıyorum neden uyandım bilmiyorum rahatsızım hep bu olan tövbe etmeden önce sesi de güzel yani böyle çok hoşuna gidiyor güzel seslere dinmeye diyor arabasıyla gidiyor kabe'nin önüne orada duruyor ezanı dinliyor bittikten sonra dönüyor gidiyor Öyle dinlemek için. Keyif sürüyor dinlemekte. Başka bir şey istemiyor Bir arkadaş Pakistanlı mahallede vardı. Devamlı cebinde güzel kokular var. Çok güzel kokular buluyor. Bunu görünce diyor gel gel sana koku süreyim. Ona veriyor bu da sürüyor. Diyor vallahi şu adamı hiç sevmiyordum ama kokusu için geliyordum yanına. Bazen yine böyle gururdan ona çağırıyor. Gel lan gel gel koku sür bana. O da gel tırasını diye sürüyor. Bir kere böyle camiye girdi diyor ola abdestsiz Allah bilir hatta belki büyük cenabeti de vardır. <gülüyor> büyük <gülüyor> banyosunu yapmadı. Muazzine dedi diyor hatta pantolonun söyledi yani modaya göre bilmem ne solçuda şekli. Muazzine dedi ezan okuyabilir miyim bugün ben? Dedi buyurun diyor ezanı okudum bıraktım gittim niye namazı kıldım ne bir şey. Bir tek ezanı okudum böyle megrifon da sesi güzel çıktı gitti. Bir kere bu pakistanlı kokuyu sürerken ona dedi sana bir vasiyetim var dedi nedir? Bir şaka gibi getirdi iki şey iki de bilmem ne ikisi falan söyledi onu yap dedi neymiş bu? Dedi saat iki de gecede iki kere katkıl iki dua et Allah'a azze ve celle, bilmem ne Allah senin günahlarını affetsin falan böyle şaka gibi getirdi onu. Diyor zaten ben uyuyamıyorum devamlı uyuyorum uyanıyorum rahatsızım yine. O günde böyle saat 2'de o adamın sözü aklına geldi. Dedi kalktım bir banu yaptım. Abdest aldım. Zaten Müslüman birisiydi yani. Yani namaz ne demek biliyor bu. Diyor şu iki rekatı kıldım. Allah dua ettim bilmiyorum. Bir gözyaşları akmaya başladı. Secde edince diyor Ya Rabbi Ya Rabbi. Başka bir şey yaşadım. Kalktım yattım öğlene kadar. İlk defa senelerden böyle uyuyamıyorum. Yani sekiz saat, on saat uyuyabildim diyor. Kalkınca çok rahat, çok mutlu. Ne bu hayata girdim ben? Ne Ne oldu bana bir böyle düşündü, düşündü, düşündü. Dedi bir hayatımı daha fazla düzelteyim. Annem hep benden kızgın. Oğlum namazını kıl kılmıyor. Oğlum bilmem ne gitti hemen, hemen annen senin önüne. Ayaklarını indi, ayaklarını öpüyor diyor. Anne hakkını helal etti. Diyor vallahi o an ne oldu bana Bir şey anlatamam o kadar mutluydum anneme dedim annem bana diyor ya Rabbi, ben oğlumdan razıyım sen de razı ol affet ya diyor ne kadar güzel benim kalbime geldi çıktı ondan sonra hayatını değiştirdi gülüyor onu gördüm diyor buradaki saç buraya geldi çünkü saçını hafiflattı büyük sakal bıraktı oğlan şimdi bu hikayenin özü şu eski hayatı ne kadar anlatıyor bütün dünya elindeydi diyor 3 saat arka arkaya uyuyamıyordu hep kederliydi tövbe ettikten sonra işini bıraktı kötü bir iş hatta herkes onu takip ediyor kızlar bilmem ne diyor nasihat ederim herkese tövbe ederse ilk önce telefonun kartını atsın değiştirsin çünkü fasıklar bırakmazlar diyor nasihatim herkese diyor eğer hayatını düzeltirse şu pis arkadaşlardan iyice kopmak için telefonun kartını atsın. Hiç kimse onu bulmasın. Ama ne kadar mutlu yaşadı inanamazsın. Onu gördüm şu paraya çok ihtiyacı vardı. Şu güzel araba gitti BMW bilmem ne hepsi gitti. Hepsi yavaş yavaş gitti. İş bulamıyordu. Ne anlatırsam yani şaşırırsınız. O kadar güzel hayat yaşıyordu diyor kederli bu hayata geçince mutlu oldu? Evet. Çünkü mutluluk o şeylerle bağlı değil. O şeylerin, bu dünyanın lezzeti var ondan. Ama lezzet başka mutluluk, başka bunların ayrılması Çok zor insan onları yaşamazsa. Onların aralarındaki farkı anlayamaz. Onu yaşamayan insan. Onun için bunu kazanalım diye ne yapacağız? Şimdiden hayatımızı düzelteceğiz. Niyetli geleceğiz. Bu birincisi. İkincisi, bunu kendime söylerim, sana da bütün kardeşlerimize. İkinci nokta, cennet ucuz değil. Allah bize bir yol çizdi, bu yoldan gideceğiz. Ama çok zengin olmak istiyorsa cennette, ben neye kadar yaptım ameller? iki katını istiyorsam belki yetişmeyebilirim. <gülüyor> Farz et, her pazartesi gününde ve perşembe gününde oruç tutuyorum hiç kaçırmıyorsan. peki daha fazla bu günler oruç tutabilirsem yaratabilir miyim pazartesi perşembe yaratamam getirebilir miyim böyle çarşıdan paramla getiremem peki nasıl bunları oruç tutacağım bırak bunları ramazan farzdır ramazan 30 gün orucu tuttum ya ramazanın sevabı çok büyük yallah bir kaç gün fazla oruç tutayım ramazan diye tutamazsın bitti ramazan nasıl bunları kazanacaksın bir yol var mı? Şu Ramazan iki Ramazan olsun ya da üç Ramazan olsun bir senede. Sevabı çok büyük. Bir yolu vardır. Aynı sevap kazanırsın ya da iki katı ya da üç katı onu yapmadan hatta. Birisine bu yolu gösterirsen. Resulullah Aleyhisselam bize öğretiyor. yıl della ala khayrin faile. Bir insan bir insana bir hayır gösterirse yardım ederse ittirirse o hayra o ne yaptıysa bu yolda bu aynı sevap kazanır. Birisine nasihat etsen arkadaşlarından farz et namaza başladı. Kaç namaz hayatında kılarsa sen aynı sevabı kazanırsın. Adam oruca başladı. O Ramazan'da oruç tutunca sen de oruç tutuyorsun şimdi iki Ramazan kazandı. Sen bir tane oruç tuttun ama bir tanesi o yaptığı amelin sevabını sen alırsın gösterdiğin için hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bu sevabı alırsın onun sevabından eksilmeden. Çünkü kerim Rabbimiz veriyor. Hesaplamıyor bunlar eksildi bunlar yeter. Hayır Allah çok kerim, çok zengin. Ne kadar verirse Müslümanlara hiç mülkünden eksilmez. Hem de kerim Rabbimiz. Affedici Rabbimiz. Peki bu yolda amel edeceksek Birisi diyor, Allah benim bilgim yok, ben davet etmek istiyorum, ben gösteremiyorum, yapamıyorum, edemiyorum. Öbürü diyor, ben konuşabilirim, davet edebilirim ama gücüm yetmiyor gitmeye, öbürü bilmem ne. Peki bir birlik yaparsak? Birisi götürmeye sorumlu, birisi konuşmaya sorumlu, birisi bilmem neye sorumlu olmaz mı? Allah Azze ve Celle bize emretti. وَتَعَاوَنُوا birri الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ Birbirinize hayır için, bir için, takva için yardım edin. وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعِدْوَانِ Bir günah yol olursa sakın. Hiç kimse kimse yardım etmesin o yol için. Peki biz bu medresede oturuyoruz. Herkes uğraştı, çalıştı bu binayı bitirmek için. Herkesten Allah razı olsun ne yaptıysa. Ama iş bitti mi? İş şimdi başlıyor. Şimdi Arapçada... Birisi evin inşaatı yaparsa ne diyor? Amartu <gülüyor> beyti. İnşaatını yaptım. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor inna ma ya'muru men Allah'ın evleri, mescitleri onları kim inşaatı yapar? İman edenler men Tefsirler de bakıyorsun. Alimler diyorlar inşaat taş taşın üstüne koymak değil, boya yapmak değil. O başka sevabı var hadisler anlatıyor. Böyle şeyler vardır. Gerçek inşaatı yapan camiyi doldurmak ibadette. Şu camiyi bitirdin kimse namaz kılmıyorsa ne faydası var? Ama bazı camiler duvarları bile yok. Ben gördüm öyle yerler. Toprağın üstünde iki tane tuğla üst üste aralarında kaç demir bir de bir çatı. Giriyorsun pişiyorsun sıcaktan oturuyorsun zor dinliyorsun hutbaya gidiyorsun ama camidir ibadet vardır başka camiye girdim e, klimler koydular yere toprak toz falan her şey üstünde üç taraftan duvar var bir de bir çatı öbür taraftan açık ama beş namaz orada kılınıyor önemli olan ne yapılıyor orada peki burada bir bu inşaatı bitirdik bunu yapmazsak işi Görevi yapmazsa Biz bir şey yaptık mı? Hayır Peki kim bunu yapacak? Yani birisi oturursa Böyle bütün Müslüman kardeşleri bir iş yaparsa Bakıyorlar bunlar aptal gibi Koşturuyorlar. Akıllıyım otururum Ders başlayınca Dersi dinlerim giderim Bir tek dersin sevabı mı var? Bu klimeyi tattı kişi Onun sevabı vardır Hazırladı bu durumu için kim bunu boyarsa, kim bilmem ne, hadi burayı düzeltmezse dışarıda bir şey yapabilir miyiz? Hayır. Bu yolda devam etmemiz için herkes bir emek harcasın. Ben bütün kardeşlere söylüyorum, bu medrese ne zamandan beri bitti, gerçekten görevi olmuyor. Herkes ne yapabilirse bir görevi olsun. Ya bu temizlik, ihtiyaç bir insana ihtiyacı yok mu? birisi kalksın desin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşlı bir kadın Peygamber Efendimizin evine giriyordu temizliyordu devamlı gidiyordu hiç kimse ona demedi gel temizle kendiliğinden Resulullah sallallahu bir kere baktı böyle dedi bu kadın ne zamandan beri gelmedi nerede bu kadın dediler ya Resulullah vefat etti dedi neden benim haberim olmadı sahabe kiram cenaze namazı kıldılar defnedildi kadın Dedi kabri nerede? Gösterdiler. Gitti kabrinde durdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kabrinde cenaze namazı kıldı ona dua etti. Neden? Allah Azze ve Celle diyor inna salataka sekenun lehum. Resulullah bir Müslümana cenaze namazı kılınca bu insan kurtuldu gibi. Neden? Çünkü Resulullah ona dua ediyor. Namazda. Üçüncü tekbir eden sonra ölüye dua edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası kabul edilen bir dua. Yani ne mutlu kim resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona namaz kıldıysa. Cenaze namazı. Gitti özel şu kadının kabrinde durdu. Peki bu kadın kim? Rivayetlerde ismini söylemiyorlar. Yaşlı kadın. Yani bu dünyada ismi yok ama Allah'ın katında ne kadar ismi büyük. Ne yapıyordu? Yani illa bir iş mükemmel bir iş Güzel bir iş Görünen bir iş olacak Ya sevabı ne kadar yorulduysan gelir Sevabı niyetin Ne kadar temizse gelir Birisi oturur burada kirletir Pisletir Ne, ne günah işliyor öbürü gelir temizler Temizlik Bir şey değildir Şu kadını ne kadar yükseltti İnşallah cennette Olacak bir yüksek makamla belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olabilir. Biz de şimdi söylüyorum tüm kardeşlerimize. Gerçekten ciddi söylüyorum. Bazen batıl ehlinde bakıyorum. Davetinde o kadar bir birlik oluyor, inanılmaz bir şey ya. Herkes bir emek harcıyor, herkes bir şey yapıyor. Her herkes gücü ne etiyorsa kendine iş bulur. Peki biz neden toplanmıyoruz? Neden amel etmiyoruz? Neden çalışmıyoruz? Cafer burada mı? Yok konuşabilirim. Her gelişimde bakıyorum. Sana bakmayın. Görünen çalışan kişi Cafer. Tabii çok kardeşlerimiz çalışıyorlar. Ben görmüyorum. Allah görüyor çalışanları. Ama en çok görünen, yorulan Cafer. Peki Cafer bu sevaba ihtiyacı var mı? Yani olduktan sonra bizim ihtiyacımız yok mu? Neden bunu düşünmüyoruz kardeşler? Ben gerçekten herkesten rica ediyorum. Bir tek oturanlardan değil gelmeyen kardeşlerden onlarla konuşun. Artık bir birlik olsun. Bir oturalım. Hiçbir şey düzensiz olmaz. Normal okullara git. Bir müdür var, öğretmenler var, talebeler var, çöpçü var, bekçi var, okulun bekçisi, bilmem 1 milyon ne diyeyim, teferruat vardır. Herkes bir görevi vardır. Biz de burada herkes bakacak. Ya mesleğine yine göre bakacak. Ne yapabilirim? Yap, yapsın. Ya, da, ya kadınlar geliyordular daha önce başka yerde. Hiç kimse onlara söylemeden kadın gücü neye yetiyor? Düşünün ne yapabilir? En azından bu havluları alayım, yıkayayım. Bir bakıyorsun temizliyorlar, temiz getiriyorlar, asıyorlar. Kim ona dedi kadına? Al bunları, temizle, yıka. Hiç kimse söylemedi. Evlerinde nasıl her şeyi temizliyorlar? O gün de kadınlar geldikten sonra gidiyorlar, bakıyorsun her şey başka oluyor. İnsan giriyor ya, bir perde varsa düzeltiyorlar. Neden? Kalbinde sevgi, sevgisi var bu şeye yapmaya. İlerlemeye. Herkes bizden bir baksın. Ben ne yapabilirim? İnsan tek başında bazen bir şey yapamaz. Otursun kardeşiyle. En az dediğim gibi bir sistem olsun. Bir toplantı yapalım. Büyük kardeşlerimizle ya da buraya bakan kardeşlerle ne yapabiliriz? Her iki kişi üç kişi bir bölüm tutsunlar. Bugün ben yaparım. Yarın falan kardeşim ondan sonraki falan kişi. Herkes bir şey yaptıktan sonra yorulmasın demesin bıktım bir sene sonra azze ve celle şu ayette de dedikten sonra E an ve min al ondan sonra min Allah iman edenlere davet ediyor ne zaman kalpleri yumuşak olacak kuran Kerim'e ve Allah'ın zikrine ne zaman yani bu insan ne diyeyim Allah'a yaklaşsın ibadetlerinde. Ayetin tamamı ne diyor? "Velâ yekunu kellezîne ûtûl kitâbe min qablu." kitap ehli heristiyanlar ve yehudiler onlar gibi olmasınlar. Allah ibadet ettiler ondan sonra baktılar bu yol uzun. Fatâle aleyhimül Ne zamana kadar bela? ibadet ettik ya bıktık. Ondan sonra kalpleri sertleşti. Tabi sonra küfüre düştüler. Bir Müslüman başladıysa böyle bir hizmette, bir yolda, bir yardım, amelde, bir şeyde, demesin bu ne zamana kadar? Ya ne kadar çalışırsan daha fazla sevap kazanırsın. Dediğimiz gibi bir Müslüman bir dal çekti, sevabı ne kadar büyük yazıldı. İnsan gelince böyle çalışınca yani ne olacak? Ben bir davetin yoluna İnşallah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor: "Lakin yahdi Allah bika rjulun waḥidan, xayrun laka min humri nīam." Humri nīam ilk önce bu kelime ne demek? Eski zamanda Resulullah Sallallahu Aleyhi ve zamanında en iyi develer, en pahalı develer Yani şimdi deve biniliyor, şimdi arabalar gibi, en pahalı arabalar. Onlara denir humri nīam. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor: "Bir insan." Hidayet sebebi olursan kazandığın sevap hamr nimandan daha büyüktür. Yani şu en güzel arabalardan daha çoktur. Düşünün sen bir Müslüman çektin bu yola hidayete, tevhide çektin sadece. Hidayetin sebebi oldun. Birisi sana hediye verdi, on araba. Bir tane Marsides, bir tane Lamborghini, bir tane BMW, bir tane Borçe, bir tane bilmem ne, hepsi evinin önünde duruyorlar. <gülüyor> bu yoldan ayrıl, ayrılmay, ayrılmayız. Her gün yeni bir kişi getirmek isterim. Her gün birisi yaklaştırmak isterim bu yola. Kimse kabul ederse acayip sevap vardır. Ben derim hatta bu yola girmezse insan bir Müslüman harcadığı emek boş boşa gitmez. Ama becerirsen, bu yola sokarsan o, o acayip kazanç vardır. Acayip sevap vardır. Peki neden çalışmıyoruz? Çalışmamız lazım. Ben diyorum önümüzdeki görev büyüktür. Çalışırsak sevap kazanırız. Çalışmazsak sıfır mı? Selamünaleyküm. Aleykümselamünaleyküm. Aleykümselamün. Vallahi belki sıfır değil. Belki sıfır altında olabiliriz. Çünkü Allah Azze ve Celle bize emir verdi ibadetine. Bu ibadetin bir kısmı, bir yolu. Her Müslüman böyle oturursa, Allah'ın yolunda çalışmazsa, davet etmezse, peki bu kime bırakılıyor? Peygamberlerin hepsinin en büyük işi neydi? Aleyhimusselam ecma'in. En büyük iş nedir? Geliyorlar kavmlerine davet ediyorlar. Buyurunuz tevhide. Bir tek Allah'a ibadet edin. İşleri buydu. Daha şerefli bir iş var mı? Allah diyor. Allah'a davet eden ve salih amel yapandan daha iyi bir şey var mı? Kim ondan daha güzel bir söz söyleyebilir? Peki buna çalışacaksa dediğim gibi bir insan bunu yapamıyorsa direkt buna yardım etsin. Bir roja camiye oturuyor bir sohbet ediyor. Herkes oturup sohbet edemez. Ama bu gelenler on kişi olacaksa herkes bir kardeşi elinden çeksin. O da bilmem ne getirsin. Bakarsın camide beş bin kişi oluyor sonra. Seneler geçiyor. Millet gelir öğrenir. Peki bu gelen kişi sen onun gelmesi için sebep oldun. Ne kadar sevap kazandıysa gelirken sen aynı sevabı alırsın. <gülüyor> Geldikten sonra etkilendi bu sohbetten. Gitti amel etti bu duyduklarında. Yine aynı sevap alırsın. Sen evinde yatıyorsun o gece namazı kılıyor. Sanki sen gece namazı kılıyorsun. Sen yatarken çünkü o yaptığı sevap aynısı sana yazılıyor. Kardeşler şimdiden söylüyorum. Herkese büyük küçük hatta sizin göreviniz var. Siz de bir şeyler yapabilirsiniz. Sorun ne yapabiliriz biz burada? Herkes size öğretebilir. İnsan bir yani yani bir ateşsözü Arapça var hoşuma gidiyor. Her düğünde muhakkak bir şey bulacak. Bizde her sevaptan bir rıssamız olsun. Bir şansımız olsun. Her sevaptan herkes bizden kendini ayarlasın bir şey yapsın diye. İlerleyelim diye inşallah sohbetlerde Amellerde, temizlikte, her şeyde. Cennetin yolu dikenlidir. Kolay değildir. Cenneti isteyen eğer cenneti hedef koyduysa sabredecek. Nasıl her gün sabah namazına kalkıyoruz, zor zor değil bilmem ne kalkıyoruz, cenneti istiyoruz. Yine öbür ibadetleri de yapmamız lazım. Bir tek namazlar da bitmedi iş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kudsi hadis diyor. Allah'ın dediğini. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُوا اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهِ Benim kulum farzları yaptı bitirdi. Ama nafileler de devam ediyor onu sevinceye kadar. Allah bir kulunu sevdikten sonra bu kul nasıl yaşayacak? Herkes böyle düşünsün tek başında. Ya bir çocuk babası severse bakarsın elinden çarşıya götürürken bir bakıyor bundan sana alayım mı, bundan yapayım mı bilmem ne, seni salıncaya bindireyim mi? bunu fazla seviyor seviyor yani seviyor peki Allah azze ve celle bu gökleri bu dünyayı yaratan her şey elindedir istediğini yapar La hiç kimse ona neden yaptın diyemez bir zayıf kulu severse bu kul hayatı nasıl değişecek nasıl olacak onun için sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okulun da yetiştikten sonra bu hayatı başka bir şekilde anladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve sellem, en sevdiği kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dünyada kaç milyar insan Allah yarattı. Adem aleyhisselam zamanından beri kıyamet gününe kadar. En sevdiği kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yaşıyordu? Allah ona en güzel şeyleri yaratabilir yaratmazsa en güzel şey ayağının altına getirtirebilir ama bir Ömer Muhattab girdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü yatıyor bir kilim üstünde ve şu kilim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etkisi şey çıktı yani izi görünüyor o sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde elinde nasıl yatıyor yatıyorsa bir ağladı dedi ya Resulullah sen Allah'ın Resulüsün Böyle yatıyorsun. Ve Kisra ve Kaysar onlar ipek üstünde yatıyorlar. Yani onlar küfründe de o kadar güzel hayat yaşıyorlar. Sen böyle yaşıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi: "Ey şekken ente Abdülkuttab. bir şuthan var mı peygamber peygamberliğinden?" Dedi: "Hayır ya Resulullah ama neden sen böylesin yani? Yani yani çok üzüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi: onlar dünyayı kazanırsa biz ahireti kazanırsak. Yetmez mi? Dedi bela ya Resulullah. Evet ya Resulullah, yeter. Dedi odur. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yetiştikten sonra. Yaşadıktan sonra. Nasıl yetiştirdi Ömer bin Khattab'ı? O da aynı bir şekilde yetişti. Emir-i olduktan sonra. Emir-i ne demek? Cumhurbaşkanı bizim zamanımızda. Ama bizim zamanımızda ülkeler ufak onun ülkesine göre. Afrika'nın yarısı aldı. Avrupa'nın kenarlarına vardı. Doğudan Çin'e yaklaştı. O kadar büyük bir ülkeye, ülkenin hakimiydi. Yine bir kıtlık oldu bir senede. Hatsı atıyordu Diyordu vallahi Muhammed'in ümmeti doymadan ben hiçbir şey yemem. Yani hiç değil ama onlardan devamlı en düşük seviyesi yok. Onun eşi Umukül Thum radıyallahu anhüm ecma'in baktığı bir tatlı var Beytmeli'l-Müslimin'de. Müslümanlara az az çıkıyor ama amir Hattab evine getirmiyor. Getirmiyor. İhtiyaç yok tatlıya. Yeter karnımızı doyurduk. Doyulmadık yani. Ölmeyelim diye. Bir de canı çok istiyor. Ya bunun tadı nasıl acaba? Gitti her gün ne kadar ona un çık hı hıssa çıkıyor. Bu kadar böyle bir çay bardağı Ondan az bir şey eksiltirim ölmem. Bir, bir biriktirdi biriktirdi biriktirdi bir şey, şey oldu yani 100 gram 200 gram. Sonra bir jareye çağırdı. Dedi al bunları. Beytmali'l-Müslümin'e götür. Oradaki bekçiye söyle bunları al. Onun fiyatıyla bana tatlı ver. Tamam dedi kız. Dedi ama sakın Ömer. Ömer'e hiç söyleme ben sana verdim. Kız tamam dedi. Gitti Beytmali'l-Müslümin'e girdi. beytmalil müslim neymiş? Müslümanların bankası gibi hazine. Zekata, zekat geliyor hazine. Her şey geliyor oraya. Oradan dağıtılıyor Müslümanlara. Kız oraya götürdü, adama söyledi. Ama kız uyanık değil, o çocuk. Dikkat etmedi Ömer burada duruyor. Çekileyim. Ömer baktı. Sonra kızı elinden tuttu dedi. Bunları nereden getirdin o dedi Ömer'e söyleme. Sustu. Nereden getirdin söylemiyor dedi. Söylemezsen sana ceza vereceğim. Hadi senin evinden Onkul aldım getirdim. Dedi tamam. Kalsın kalsın bırak bunları tatlıyı da bırak. Sen git. Evine döndü. Eşine dedi bu onu nereden getirdin soruyor. Dedi Yağmur. Canım çok çekti şu tatlıyı. Acaba tadı nasıl bilmem ne dedim. Bir lokma çıkarsa bana bir tadını göreyim. Her gün benim yiyeceklerimi bir ne diyeyim, bir çay kaço eksilttim. Bunları biriktirinceye kadar. Dedi demek ki senin hıssan bir çay kaşığı eksilirse kaşığı eksilirse ölmezsin. O zaman senin hıssanı eksilteyim. Beytmahül Müslümin'den. Yine tatlı gelmedi. Kim Ömer Mül bunu öğretti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neden bunu yaşadı? Çünkü aklın da, cenneti görüyor gözünün önünde gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müjdeledi cennete gidiyorsun. Bu mujdeyi aldıktan sonra tamam cennet garanti oldu. Garanti olduktan sonra demek ki oturursa bütün Müslüman Müslüman Müslüman kendine Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman yalancı çıkmayacak. Yine cennete gidecek. Peki neden almadı, neden doymadı? Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman Müslüman İman edenlerin vasıfı ne kadar iyilik yaparsa Ne kadar salih amel yaparsa Yine Allah'tan korkuyorlar Acaba Allah bizden kabul etti mi? Acaba durumumuz nasıl? Acaba insan bunu içinde bunun içinde yaşıyorsa Allah onu daha fazla sever Ama birisi böyle Elleri sallaya sallaya gidiyorsa Elhamdülillah Müslümanız, Müslümanlar Hepsi cennete girecekler Allah onu böyle sevme Günahlar üst üste korkmuyor günahlarından falan. Kardeşlerim, yani belki ne diyeyim tertipli bir konuda konuşmadık, bir şeyde konuşmadık. Ama kardeş kardeşe bir konuda bahsettik. Hayatımızı nasıl düzelteceğiz, birliğimizi nasıl ona muhafaza edeceğiz, kardeşlerimizi nasıl buraya getireceğiz? Buraya yani buraya demiyorum, bu düzgün yola diyorum. İlle buraya gelmesi şart değil. Ama hidayete nasıl onu yaklaştırabilirim? Nasıl tevhidi öğreteceğim? Şimdi bizim derdimiz cahil insanların aralarında. Ya bakıyorsun insan dinle alakası yok ya da dine yaklaşınca yanlış bir yola giriyor genelde. Yani bir öğrenir, şirki öğrenir bilmem ne öğrenir. Hem de diyor Allah için yapıyoruz. Allah için. Hayır. Yine ondan kurtarmaya çalışacağız bu insanları, bu kardeşleri. Bu, buna çalışmamız lazım. Buna şimdi fırsatımız. el hasan Basri bir kabirde durdu kabrinin kenarında. Bir adama dedi buradaki kabirdeki adam kabirden çıkarsa ne yapar? Dedi ki önce namaza durur ibadet eder. Dedi zaten sen kabrin dışındasın. Yani o adam kabrinin hayatı gördükten sonra inna Allah'a hak der. Allah haktır. Artık, artık ibadet edelim. Peki biz Allah'a daha fırsatımız Bitmedi, kapı kapanmadı. Neden bunu söylemiyoruz? Neden yaşamıyoruz? Şimdi fırsatımız. Vaktimizi kaybetmeyelim, değerlendirelim. İnsan Kıyamet Günü'nde Rasulullah sellem diyor, onun ayağı gitmez, ayrılmaz yerinden. Ne cennete ne cehenneme beş şeye sormadan, sorulmadan. Onların biri vakti ve hayatı nerede harcadı? Biz her gün oturursak, her gün insan da 24 saat vardır. Baksın kaç saat yattı, kaç saat harcadı yemeğinde, işinde bilmem ne. Daha birkaç saat elinde çıkabilir. Bunlardan ne yaptım Allah için? Bir söz okuyordum hoşuma gidiyor. Bugün Allah için ne yaptım? Desin insan kendine bugün Allah için ne yaptım? Aslında biz Allah için diyoruz. Yani Allah'ın rızası için. Yoksa kendimize yapıyoruz. Kullu nefsim bima kesebet Men amel nefse kimse salih ameli yaparsa kendine yapıyor ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor. Biz kendimize ne yaptık? İnsan kendine sorsun bunu. Bugün kendime ne yaptım? Dikkat etsin. Baksın. Ertesi gün onu arttırsın. İyi ise Allah'a Allah şükretsin. Eksikse tövbe etsin, düzeltsin kendini. Hayatımızı düzeltmek için. Ve sallallahu aleyhi ve, ve, ve sellem.